Osmanlı yayinevi sunar. Çocuklara dini hikayeler. Eser Abdülkadir dede Senaryo Kasım Göçmen ol. Yöneten Hüseyin Arınoğlu. Dede bize hikaye anlatır mısın diye dedelerinin dizinin dibine çökmüş torunlara hoş vakit geçirmek dinlerken faydalı şeyler dinleyerek ömür tüketmek isteyen büyüklere işte ibretli yaşanmış gerçek hikayeler derler ki o iller bizim iller orada söylenen diller bizim dillerken devran başka devran Bayram başka bayrammış Ramazan geceleri Büyükler için başka Küçükler için bambaşka bir zamanmış Camiler dolar taşar Teravih namazından çıkan çocuklar Naz geçen kapılarda Tekerleme okurlarmış Tatlı bir şeyler verenler olduğu gibi Tatlı söz söyleyenler de varmış Canım tatlı olsun da Söz olsun şeker olsun Ne fark eder Şeker ağızda erir biter unutulurmuş ama tatlı söz yıllar geçer unutulmazmış. Nasıl mı? İşte böyle. Sevgili çocuklar, şimdi önce sizlere Sultan Mahmut'la çocuğun hikayesini anlatayım. Hani bir gün Sultan Mahmut bir çocuğa bahşiş olarak bir altın vermiş. Beni affedin efendim, bu verdiğinizi alamam. Neden? Eve gidince annem babam sen bunu bir yerden çaldın derler. Bana bunu padişah verdi dersin. <gülüyor> o zaman hiç inanmazlar. ''Padişah Şah bu kadar az vermezdi derler. Belki bilirsiniz Hazreti Fatih'in hocalarından Hoca Zade'nin hikayesini. Şimdi de size onu anlatayım. Hoca Zade Mustafa Tenefenem'in babası da hocaymış. Ama ticarette meşgulmuş. Paranın tadını almış bir kere. Diğer çocukları dükkanında ticaret işinde çalışır, gayret eder. Hocazade ise durmadan okur, derslere gidermiş. Yusuf Hoca, oğlu Hocazade'ye pek önem vermezmiş. Yeni bir elbise bile almazmış ona. Sen de kardeşlerin gibi çalış kazan, sana da elbise alalım dermiş. Bir gün bütün çocuklarını alarak Şeyh Şemsettin Efendi'nin ziyaretine gitmişler. Bunların hepsi senin oğlun mu? Evet efendim, hepsi benim oğlumdur. Eh, içlerinde üvey olan var mı? Eh, yok, neden sordunuz anlayamadım. Şu eski elbiseli çocuğa bir mana veremedim. Ha, o Muslehiddin. Kardeşleri benimle birlikte bütün gün çalışır, didinirler. O ise dersten, kitaptan, ilimden başka bir şey düşünmez. <gülüyor> Belki kardeşlerinin durumuna özenir de çalışır diye cezalandırdım onu. Muslehiddin, yakın gelir misin biraz? Buyurun hocam. Evladım, sen davandan dönme. İlim her şeyden üstündür. İnşallah bir gün kardeşlerin huzurunda el pençe divan dururlar. Hocazade o günden sonra daha çok sarılmış ilme. Devrin bütün ilimlerini tahsil etmiş. Gün gelmiş Fatih Sultan Mehmet tarafından Bursa'daki Esediye medresesine müderris yani profesör olarak tayin edilmiş. Temsil ettiği ilim dallarında gerçekten uzman olmuş. Altı sene içinde birçok bilgin yetiştirmiş. Maddi bakımda sıkıntısıysa hiç bitmemiş nedense. Hizmetçilerinden bir miktar borç para alarak Fatih Hazretleri'yle tanışmak üzere İstanbul'a gelmişler. O sırada da Padişah İdilne yolculuğuna hazırlanıyormuş. Devrin birçok alimiyle birlikte Hoca Zade de Padişahla beraber yolculuğa katılmışlar. Yolda ilmi sohbetler, müzakereler yapılmış. Hoca Zade Fatih Hazretlerinin takdirine kazanmış. Cengaribi Fatih Sultan Mehmet... diğer alimlere çeşitli hediyeler... ...bahşişler verdiği halde... ...hocazadiye hiçbir şey vermemiş. Üzülmeyin hocam. Allah büyüktür. Elbet bir gün elinize imkan geçer... ...o zaman ödersiniz borcunuzu. Hayırdır inşallah... Bunda da bir hayır vardır. O zaman yolculuklar şimdiki gibi değil. At sırtında at arabasıyla gitmek çok iyi bir imkan. Belli mesafelerde konak yerleri var. Böylece birkaç konak ilerledikten sonra Fatih'in has kapıcılarından biri hocazadenin yanına gelmiş, hürmetle elini öpmüş. Padişahımız efendimiz size selam ederler. Sizi baş müderris tayin ettiler. Hediye olarak da on bin akçe... ...en alasından bir çadır... ...hizmetçi... ...ve çok güzel birkaç kat elbise gönderdiler. Rabbimin lütfunun ne zaman tecelli edeceğini biz bilemeyiz. Gel bakalım... ...önce sana olan borcumu vereyim. Şunları da al Bursa'ya götür. Bu da yol masrafın için. Şey, i̇şin doğrusunu söyleyecek olursam... Alacağımı veremeyeceğinizden korkmuştum. Arada sırada sıkıştırmıştım sizi. Hakkınızı helal edin. Hizmetinizden uzaklaştırmayın beni. Hoca Zade ile Fatih'in yakınlığı çok ilerler. Mahmud Paşa Hocazade'nin padişaha yakınlığını çekemez. Onu İstanbul'dan uzaklaştırmak için kazaskerlik istemesini öğütler durur. Ve Hocazade kazasker olarak Edirne'ye tayinleştirir. Hoca Zade'nin babası oğlunun kazasker olduğunu öğrenince pek sevinir. Edirne'ye oğlunu görmeye gider. Babasının kendisini ziyarete geldiğini öğrenen Hoca seçkin bir bilginler topluluğuyla onu karşılamaya çıkar. Herkes at üstünde en güzel elbiselerini giymiş, Hoca Zade ise giyimine hiç önem vermemiş yürüyor. Karşılaştıkları zaman. Allah Allah, şu at üstünde bulunan güzel giyimli insanlardan hiçbirini oğluma benzetemiyorum. Oysa bana karşılamaya geleceğini söylemişlerdi. At üstündekilerin, kerde yürüyen orta halli giyimli birine saygı göstermeleri üzerine babası oğlunu fark eder. Allah'a hamlederek ağlamaya başlar. Kardeşleri de Hoca Zade'den özür dilemek isterler. Siz ferahlığı her zaman huzur verici sanmayınız. Bazen öyle olur ki... ...insandaki gam ve keder huzuru artırabilir. Her şey sonuç olarak kaderin tecellisinden ibarettir. Özür dilemeyin lütfen. O akşam Hocazade babası ve kardeşleri için bir siyafet verir. Babasını kendi yanına oturdur. Herkes mevkiyine göre yerine yerleşir ama kardeşleri hizmetçi ve uşaklarla birlikte ayakta kalırlar. O ise seneler önce Şeyh Şemseddin'in söylediği sözleri hatırlar. Evladım davandan dönme. İlim her şeyden üstündür. Bir zaman gelir ki ilmin sayesinde kardeşlerin... Senin huzurunda el pençe divan dururlar. Ocazade büyük bir insandır. Hiç kardeşlerinin ayakta kalmasına gönlü razı olur mu? Hemen onlara da yer bulup oturdur. Gene ilim üzerinde konuşalım. Akdeniz'de Mayorka Adası'nda bir ailenin tek oğlu varmış. Adı Anselmo Turmeda'ymış. 6 yaşına gelince bir papazdan din ilimlerini öğrenmeye başlamış. Bir süre papazdan ders alan Anselmo, ilmini ilerletmek için Katalan ve Larde şehirlerinde öğrenimine devam etmiş. Nebuniye kentinde ilmi yüksek, kıymeti büyük bir papazın, hizmetine girmiş. Nikola Martil isimli bu papaz bir gün hastalanmış, derse gelememiş. O gün öğrenciler kendi aralarında müzakereyle vakitli değerlendirmişler. Akşam olmuş ve Anselmo hocasını ziyaret etti. Bugün ne yaptınız Kusura bakmayın Derse gelebilecek durumda değildim Arkadaşlarla müzakereler yaptık Konu Hazreti İsa'nın şu sözü var ya Benden sonra bir peygamber gelecektir Onun adı Paraklik'tir Bu söz üstünde konuştuk Biz sonuca varabildiniz mi bazı arkadaşlarımız kabul etmedi ama ben bunun Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed olduğu kanaatindeyim Arkadaşların ne dediler? Bazı olabilir dedi ama e, bazı şiddetle karşı çıktılar Müslümanların sapık olduğunu söylediler İnsan bilmediğinin düşmanıdır Onlar İslamiyeti biliyorlar bilmeden suçlamak olmaz ki siz ne dersiniz bu konuda? Ha, öyle bir zor durumdayım ki nasıl söylesem. İnandığınız bildiğiniz gibi söyleyeyim. Söylemek kolay da sonucuna katlanabilmek zor. Sonra bizi ne yaparlar? Korku ve endişe gerçeği örtmemelidir ama. Elbette örtmemelidir. Ama her gerçek her yerde söylenmez. Yerini bulmayan her şey siyan olur. ...bana güvenmiyor musun? Güveniyorum, güveniyorum. <gülüyor> Güvenmesem bu konunun açılmasına... ...hiç izin vermezdim. Öyleyse... ...lütfen bana gerçeği söyler misiniz? Evladım... ...ben bu gerçeği yakında öğrendim. Keşke daha önce... ...iş işten geçmeden... ...öğrenmiş olsaydım. Benim için çok şeyler değişirdi. Bu paraklit denilen zat... ...Hazreti Muhammed'dir. Paraklet'in tam karşılığı Arapça'da Ahmet'tir. Buna gönülden inanıyorum. Öyleyse İslam'ı kabul ediyorsunuz. Aramızda kalsın. Aslında İslam'ı benimseyen o kadar çok papaz var ki... ...korkuyorlar, ilan edemiyorlar. Bana gelince gerçekten zor durumdayım. Ama... Eğer sen kendin için hayırlı bir şey yapmak istiyorsan... ...Müslüman ol. Kendini kurtar. Anselmo Turmeda Tunus'a giderek Müslüman olmuş. O günden sonra Abdullah olarak bilinir. Tunus Sarayı'nda uzun yıllar tercümanlık yapmış. İşte böyle çocuklar, Hristiyanlar okudukça, ilimde ilerledikçe Müslüman oluyorlar. Müslümanlar da cahillikleri çoğaldıkça, Hristiyanlara benziyorlar. Ne garip değil mi? Bilmek ve öğrenmek gerçekten önemli. Rabbim hepinize gerçeği öğretsin yavrularım. Hepinizi bizlere de. Yalnız yerine ve zamanına göre öğrenmek de çok önemli. Hani adamın biri medreseye gidip bazı ilimleri öğrenmiş... ...sonra denizi geçmek için kayya binmesi icap etmiş... Ayıkçı. Buyur delikanlı. Ne istedim? Yoruluyor musun? Yorulmadan olurum. Ama ne yapalım? Puta pisim kısmet umursun. Sen mani, mantık, sarf, nahiv, akait, siyer gibi ilimler bilir misin? E, duymuşum ama bilmem. Olmadı. Bir türlü okuyamadık. Eyvah. Desene ömrünün üçte ikisi boşa gitti. Benim ömrümüm mü? Elbette senin. ...bu ilimleri bilmeyenin ömrünün üçte ikisi boşa gitmiştir. Ne yapayım? Olmuş bir kere. Bu kayık da çok sallanmaya başladı. fırtına e, Firtinadır sallanır efendim ne diyelim? E, devrileceğiz yahu. Üstü altına gelecek kayık. <gülüyor> Olur efendim Deniz dur Yüzme pilir musun? Ben mi? Evet sen yüzme bilir misin dedim Vallahi nasıl diyeyim şey, Daha doğrusu ben yüzme bilmem İşte şimdi senin hayatının Tamamı poşa gitti Nasıl yani ee, Dua et de Kayık çevrilmeden sahile yanaşalım Bunu sahilde öğrenmek Daha emniyetli dur Sırp Kralı Brankoviç ile Hazreti Fatih'in hikayesini bilir misiniz? Belki bilmeyenleriniz vardır şimdi sizlere onu anlatayım. Efendim Hazreti Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Avrupa'da fetihlere devam ediyordu. Biliyorsunuz fetih açmak demektir. Fetih işgal ve istila değildir. Osmanlı fetihleriyle Avrupa insanı gerçek hürriyete kavuşuyordu. Fatih Sırbistan hududuna gelmişti. Sırp kralı ne yapacağını bilemiyordu. Sonunda komşusu bulunan Macarlara ve Türklere elçi gönderip... Fatih'ten sonra ne yapacaklarını sordurdu. İlk elçi Macarlara gitti. Kralımız Sırp kralı Brankovic'in... Macar Kralına selam ve saygılarını arz ederim. Sorarlar ki, Sırbistan elinize geçse bize nasıl davranırsınız? Önce siz, Ortodoksun sapıklık olduğunu bilmelisiniz. Eğer ülkenizi fethedersem, bütün sırtları Katolik yapıncaya kadar mücadele ederiz. Bütün kiliselerinizin yerine katolik kilisesi yaptırırız Hududumuza dayandınız Belki ülkemizi alacaksınız Lakin kralım şunu merak eder Sırbistan'ı fethedince ne yapacaksınız Bize nasıl davranacaksınız Sırbistan'ı Allah'ın izniyle fethedince önce Allah indinde tek dinin İslamiyet olduğunu ilan ederiz. İslam'da bulduğumuz huzuru ve saadeti size de gösteririz. İsteyen, aklı olan İslamiyet'i seçer ama hiç kimseyi kendi dininden dönmeye zorlamayız. İsteyen kiliseye gider, isteyen de İslamiyet'i seçerek dünya ve ahiret selametine kavuşur. Müslüman'ın görevi güzel güzel, sevgiyle güzel olanı anlatmaktır. Müslüman, İslam'ı Allah'ın azabından insanları kurtarmak için tebliğ eder. Esas olan düşmanlık değil, sevgidir. Bir gün Hindistan'da korulan Türk devletlerinden birinin sultanı olan Gazdini Mahmud, adamlarıyla birlikte ava çıkmış. Bir geyik görmüş, Düşmüş peşine. Geyik kaçıyor o kovalıyor. Geyik kaçıyor Bir hayli yoruluyorlar. Senin başka işin yok mu? Sen beni vurmak için mi yaratıldın be adam? Garneli Mahmut neye uğradığını bilemez. Şaşkına döner. Ve geyik de gözden kayboldu. Sultan Mahmud düşünür ki geik haklı. Yapması gereken o kadar iş varken. Neyse kantar içinde dönerken bakar ki ormanda bir ev var. Buyurun efendim. Çok yorgunum. Bana bir tas su verir misin? İçeri buyurun. Siz biraz oturun. Babam suya gitti. Şimdi gelir. Hemen suyu veririm. Ben de bu arada atınızı biraz dolaştırayım. Teri birden soğumasın. İyi olur. Sevinirim. At terbiyesini bilir misin? Babamdan öğrendiğim kadar. İzniniz ver. Çocuk atı dolaştırırken gazneli oturur. Biraz dinlenir. Teri kurur. Çok geçmeden de çocuk gelir. Buyurun efendim su Ama ben babanızın geldiğini görmedim e Buyurun için Niçin yalan söyledin Evinizde su varmış Ben yalan söylemedim Evimizde su yok demedim ki babam suya gitti dedim Neden böyle yaptın Efendim terliydiniz İçeceğiniz su size zarar verir diye korktum Biraz dinlenmenizi terinizin kurumasını istedim Ha Bakın babam geliyor Haklısın delikanlı Sırtında testiyle sudan geliyor babam Çok nazikmişsin Beni tanıyor musun? Tanımıyorum efendim. Babanla konuşayım. İzin verirse seni götüreceğim. Adın ne senin? Ayaz efendim. Sultan Mahmut babasıyla konuşup Ayaz'ı sarayına götürmeye razı eder. Hadi Ayaz. gidiyoruz. Bu, i̇zin verirseniz yanıma bir şey alacağım. Hiçbir şey almana gerek yok. Gideceğimiz yerde her ihtiyacın görülecek. E, i̇zin verirseniz bu çıkınımı götüreceğim efendim. Peki. Sen bilirsin. Hükümdar sarayına yerleşen Ayhaz bir yandan tahsilini tamamlarken padişahın sohbet meclislerine de katılır. Parlak görüş ve isabetli fikirleriyle dikkati çeker. Mevkii yükselir. Saray adamları bunu çekemezler. Gazneli Mahmut hazinesinin anahtarlarını bile Ayaz'a verir. Çekemeyenler bir oyuna başvururlar. Önce dedikodu çıkartırlar. Ayaz var ya Ayaz Hazineden neler çalmış neler Nereden biliyorsun Sultanımıza şikayet edecekler Daha fazla gözcü bulamaz bu yolsuzluğa ha, Demek onun için odasına kimseyi sokmuyor Odasına kimseyi sokmuyor mu Evet odasına giriyor kapıyı kilitliyor Çıkıyor yine kilitliyor Sana göre bunun sebebi ne olabilir Desene doğru bu söylenenler Sultanım, sizin göz bebeğiniz... ...herkesten üstün tuttuğunuz Ayaz... ...hazineden hırsızlık yapıyor. Bu iddianızı ispat edebilecek misiniz? <gülüyor> Sultanım, Ayaz Saray'a geldiği günden beri odası kilitlidir. Bunda hayret edilecek ne var? Hırsızlıkla ne ilgisi var? Son günlerde içeri girip kilitliyor... ...dışarı çıkıp kilitliyor... ...içeride ne olduğunu kimseye göstermiyor... Bizden sakladığı bir şey var Ama bu sadece bir zandan ibarettir Delil göstermediniz Sarayda bunu konuşmayan kalmadı sultanım Peki İddia sahibi kimler varsa hepsini toplayın Gidin Ayaz'ın odasını açın Hadi bakalım Hep beraber yüklenelim Oo. Olmadı olmadı bir daha daha hızlı oh! Fakat Fakat bu oda bomboş Yerdeki hasırdan Duvarda asılı post seccadeden başka bir şey yok Yok var Duvarda bir de kaval asılı şu çarıklarda da çobanken giydiği çarıklar olmalı. Demek Ayaz bunların görülmemesi için kilitliyordu kapısını. Şimdi sultanımıza ne diyeceğiz? Ayaz, elbet sen de işitmiştin hakkında söylenenleri. Bana hiçbir şey söylemedin. Sabrettim efendim. Gerçek er geç anlaşılacaktı. Yerdeki hasırın, duvardaki postla kabalın, sonra o çarıkların anlamı nedir? Söyler misin? Padişahım, ben saraya gelmeden çobandım. Sizin sayenizde her şeye kavuştum. Buradaki nimetlerin kıymetini bilmek için geçmişimi unutmamalıyım. Odama girince gerçeği düşünüyorum ve Allah'a şükrediyorum. Bu beni kendimi bir şey zannetmekten koruyordu. İnsan aslını unutmamalı. En azından insan bir zamanlar kendisine meleklerin secde ettiği Hazreti Adem'in torunu olduğunu unutmamalı. Rivayet ederler ki Hazreti İsa ile bir Yahudi yola çıkmışlar. Azık olarak Hazreti İsa'nın iki, Yahudi'nin üç ekmeği varmış. Onun iki benim uç ekmeğim var. Şimdi yolda beraber yemek yiyeceğiz. Her şeyimizi paylaşacağız. O karlı çıkacak. En iyisi o çaktırmadan ben bu fazla ekmeği yiyeyim. Bir süre yürüdükten sonra yemek yemek için bir çeşme başına İsa aleyhisselam sofraya sadece iki ekmek koyduğunu görünce Yahudi'ye sorar. Senin üç ekmeğin yok muydu? Hayır, benim iki ekmeğim vardı. Yola devam ederler. Rastladıkları cüzzamlı bir hastayı Hazreti İsa Allah'ın izniyle iyileştirir. Yahudi bunu görür ama yalanında ısrar eder. Niye bana öyle soran bakışlarla bakıyorsunuz? Size söyledim benim iki ekmeğim vardı hiç ucu ekmeğim olmadı. Yola devam ederken kör bir adam rastlarlar. İsa aleyhisselamın mucizesi olarak körün gözleri açılır ve görmeye başlar. Yahudi bu mucizeyi de gördüğü halde yalan söylemekten vazgeçmez. Bir müddet sonra Hazreti İsa bir ağacın gölgesine uzanır uyur. O uyurken daha önceki mucizelerini işiten yöre valisinin adamları gelir oraya. Valimizin kızı çok hasta. Buralarda bir yolcu varmış. Hastalara şifa verirmiş. Biz onu arıyoruz. Acaba bu uyuyan zat o mudur? Ey, Aradığınız kişi benim. Yeterin de hastayı iyileştireyim. Yahudi'yi alıp şehre giderler. Yahudi Hz. İsa'nın asasını da alır. Çünkü Hazreti İsa iyileştirdiği hastalara bu sofayla dokunmuştur. Şehre varırlar, hastayı getirirler. Yahudi hastaya bir vurur, zavallı kızcağız orada ölü verir. Vali öfkeyle, Çocuğumu öldüren bu sahtekarın hemen öldürülmesini emrediyorum, der. Son anda Hazreti İsa yetişir. Bu benim arkadaşımdır. Serbest bırakınız. Allah'ın izniyle çocuğunuzu diriltirim eğer serbest bırakırsanız der, kabul eder. Allah'ın izniyle çocuk dileler. Ve sorar doğru söyle. Kaç ekmeğin vardı? Yahudi Hazreti İsa'ya gene aynı cevabı verir. Benim ki ekmeğim vardı. Tamam mı? Bir müddet daha yürüdükten sonra beş kürçe altın bulurlar. Hazreti İsa bunu paylaşamayız. Ama kimin ekmeği üç tane ise o üç parçayı alsın. Senin iki ekmeğin olduğuna göre buyur, iki parçayı al der. Hayır, benim üç külçeyi almam gerekiyor. Benim üç ekmeğim vardı. Birini senden yüzlü olarak yemiştim. <gülüyor> evet, üç külçe benim hakkımdır. Hz. İsa beşi de senin olsun der. Külçe altınları ona bırakıp gider. Külçe altın dediğim öyle taşınacak gibi değil. Beş kocaman kayan. ...Odüsevinç'ten ne yapacağına şaşırır... Zengin oldum yaşasın... Zengin oldum yaşasın... Zengin oldum zengin oldum... O kadar çok sevinme Ahbap... O altınlar bizim... <gülüyor> Ama siz kimsiniz... Nereden çıktınız... Sen tek kişisin... Biz iki kişi... Yürü bakalım yoluna hadi... Durun canım hemen kızmayın... Ortak olalım... Görüyorsunuz bir hayli ağır bu altınlar... Ee, şimdi ben gidip araba getireyim... ...yükleyip götürürüz... Ee, ...herkesin hissesini evine bırakırız... ...hem kimse yürmez... He? ...ne desiniz? Hmm. İyi olur... ...hadi durma öyleyse... Yahudi gider... ...bir araba kiralar... ...ayrıca bir miktar börek alır... İçini zehir doldurur... Hmm, şimdi yörürsünüz siz... ...bu böreği yediniz mi... ...bütün altınlar benim olacak. Yahudi bir araba... ...ve elinde bir paketle gelir. Hmm, araba geldi. Yemek de geldi. <gülüyor> Bu Yahudi... için servetimize ortak edelim? Biraz daha yaklaş bakalım Ahbap. Bu yükü taşımaktan... ...kurtulacaksın. Adamlar Yahudi'yi öldürür... ...böreği afiyetle yiyince zehirlenerek onlar da ölürler tabii geri dönen Hazreti İsa altınların olduğu gibi yerinde durduğunu üç kişinin de çevresinde öldüğünü görünce üzülür Yine adamın biri çok hastalanınca oğlunu çağırmış. Evladım, öldüğüm zaman senden bir tek isteğim var. Ne olur ayağımın birine eski bir çorap giydirmeyi ihmal etme. Vasiyetim budur sana. Çok geçmeden adamcağız bu fani dünyaya veda etmeyi cenazeyi yıkamışlar tam kefenleneceği sırada olan atılmış. E, babamın çok önemli bir vasiyeti var hocam. Benden ayağının birine eski bir çorap giydirmemi istemişti. Vallahi benim bildiğim ölüye kefenden başka bir şey giydirilmez. Bu vasiyeti yerine getirmek çok zor. E, ben giydirmek zorundayım. Lütfen engel olmayın. E, bana inanmazsanız diğer hocaları da davet edelim, soralım. Bütün hocalar toplanır. Sonuç aynı. Ölüye kefenden başka bir şey giydirilmez. Ama tam bu sırada bir adam gelir. Bu mektubu rahmetli babanız size vermemi istemişti. Biraz geç kaldım kusura bakmayın. Allah Allah ver bakalım ne yazıyor. Oğlum görüyorsun ya sana o kadar mal mülk bıraktığım halde bana bir eski çorap bile çok görüyorlar. Bir gün sen de benim gibi öleceksin, aklını başına topla, sana birkaç metre kefenden başka bir şey vermeyecekler, sana bıraktığı malı iyi harca, sarf edeceğin yerleri iyi seç, bunlarla Allah'ın rızasını kazanmaya bak, çünkü senin de kabre götüreceğin amelinden başka bir şey değildir. Dilencinin biri her gittiği kapıda şöyle dermiş. Kim ne ederse karşılığını mutlaka görür. Sanma ki kötü kedinin kötülüğü yanında kalır. Bunu çok işiten bir kadın dayanamamış. Be adam kapı kapı dolaşıyorsun. Her gün bir iki kere gelip bir şeyler istiyorsun veriyoruz. Felosofluk yapmanın anlamı ne? Günler böyle sürüp giderken... ...kadın bu dilenciyi zehirlemeye karar vermiş. Börek yapmış... Ve içine de zehir koymuş. Kapı sana dilenci gelince... Al. Al bunu senin için yaptın. Börek yaptım sana. Benim için mi yaptın? Allah razı olsun senden. Gerçekten sevindirdin beni. Ama unutma... Kim ne ederse karşılığını görür. Tamam tamam başlama yine. Hadi git bir kenara da böreğini ye. Allah kabul etsin. ...niyetine göre versin. Bir önce gerçekten çok memnun olmuş. Ne olduğuna bakmadan torbasına koymuş verileni. Köyün dışında bir çeşmenin başına gitmiş. Selamünaleyküm amca. Ve aleykümselam askeroldum. Terhis mi, izim Bitti çok şükür, fakat günlerdir yollardayım Karnın da açtır senin Hem de nasıl Az önce bir kadın bana börek verdi çocuktu. Benim için yapmış İstersen sana verebilirim e, Peki sen ne yiyeceksin <gülüyor> Benim ekmeğim var yavrum Ne olur al Sen ye, helal olsun Aylarca bu vatanı korumuşsun Günlerce yol yürümüşsün Otur otur gel hele Gel otur şöyle <gülüyor> Tasımla <gülüyor> çeşmeden su da getireyim sana Al bak <gülüyor> sıcacık daha <gülüyor> Gerçekten de sıcacıkmış Ne de güzel olmuş ama Aa, Anamın yaptığı böreğe benziyor biliyor musun Afiyet olsun Şifa olsun İzin verirsen kalanı yolda yiyeyim Müsaadenle Uğurlar olsun delikanlı Yolun açık olsun. Hadi Allah'a emanet ol. Dilenci torbasında kalan kuru ekmekle karnını doyurur. Böreğin hepsini askerden dönen delikanlı yer. Amanin! Oğlum gelmiş! Oğlum askerden geldi komşular! Koşun! Aaa! Ah yavrum nasıl özlemişim seni yavrum Anam ben de sizi özlemiştim İşte geldim kavuştuk çok şükür Seni sağ salim bize kavuşturan Rabbime şükürler olsun Anam içim çok fena oluyor Hayırdır oğlum ne oldu sana böyle İçim yanıyor anne. Sanki midem kıyım, kıyım kıyılıyor parçalanıyor Bir şey mi dokundu sana oğlum Gelirken dokunacak bir şey mi yedin Bilmem köyün dışındaki çeşmenin başında bir ihtiyar börek verdi Başka bir şey yediğimi hatırlamıyorum Çok mu yedin o börekten Zaten yarım tepsi bir şeydi anne Zavallı adamcağız beni aç ve yorgun görünce hepsini bana verdi Hepsini yedin mi e, Hepsini yedim İçim yanıyor anne Eyvah Vay bana bir şeyler oluyor bayılıyorum <Gülüyor> Kadının askerden dönen oğlu börekteki zehirle ölüp gitmiş. Kim ne ederse karşılığını mutlaka görür ama zamanını Allah bilir. Bazısı hemen olur bazısı da belki yıllar sonra. Padişahın bir şehirde halk arasında dolaşmaya çıkmış. Kendisini gören herkes hürmet gösteriyor, tezahüratta bulunuyormuş. Dükkanın birinde oturan zat hiç oralı bile olmamış. Padişahın geldiğini görmemiş sanki. Kim bu haddini bilmez? Bizim kim olduğumuzu bilmez mi? Yetişir bu kadar saygısızlık. Bir derviş olduğunu söylüyor padişahım. Ne olursa olsun verin cezasını. Git konuş onunla. Emriniz başımın üzerinedir sultanım. Gidiyorum. Ne istiyorsun Beni padişahımız gönderdi şey diyecektim eh, Hiç söyleme Ne diyeceğini biliyorum Padişahına söyle Hükmünü kendine muhtaç Olanlar üzerinde icra etsin Kendinden hiçbir şey istemeyen Kimseye ahkam kesmeye kalkmasın Benim Allah'tan Başkasına ihtiyacım yok ve Hürmette etmem Dünyadan ele tek çekmiş bir Kimsenin padişahla ne işi olur Vezir dervişin söylediklerini padişaha aktarınca... ...doğru söylüyor. Ona ihsanda bulunun. Padişahımız efendimiz kendisinden bir şey dilemenizi ister. Hür olan köleden bir şey ister mi? Ben köle miyim ki böyle konuşuyorsun? Elbette kölesin. Nefsin seni esir almış. Başına yularını geçirmiş istediği yere çekip götürüyor. Gerçeği söyle... Sen nefsinden başka... ...nefsini tatminden başka bir şey düşünüyor musun? Biz de bir şeyler düşünüyoruz herhalde değil mi? Düşünüyorsun, düşünüyorsun... ...fakat düşündüklerin hep nefsin için... ...nefsine bir pay çıkartmak için... ...başarılı olmak istiyorsun... ...sevimek istiyorsun... ...sayılmak istiyorsun... ...adının dünya durdukça yaşamasını istiyorsun... Bunları istemeyen var mıdır? Elbette vardır... Ben nefsimi esir aldım. Artık hiçbir korkum, hiçbir üzüntüm yoktur. Ben tamamen hürüm. Senin hiçbir ihsanına ve yardımına muhtaç değilim. Belki hür olanlar kölelere ihsanda bulunur. Ama sen şu anda bu ihsana layık bir köle bile değilsin. Doğru söylüyorsun derviş. Efendimiz de öyle buyurmuyor mu? Sizin en büyük düşmanınız... İki kaşınızın arasındaki nefistir demiyorum. İmam Ebu Yusuf fakir bir ailenin çocuğuymuş. Binbir güçlük içinde tahsiline devam etmiş. Hocası İmam-ı Azam'ın ilim azizdir sahibini de aziz eder sözünden destek alıyormuş. Hicap etmiş bir gün hamama gitmiş. Hamamdan çıkarken bir de bakmış ki... ...üzerinde yetecek kadar para yok. Yanımdaki para çıkışmadı. Eğer izin verirseniz sonra getireyim. <Gülüyor> Olmaz hemen isterim. Ben talebeyim. İsterseniz size ilmi bir mesele öğretim. <gülüyor> i̇lmi mesele ne işe yarar? Para isterim ben para. E param yetişmiyor ne yapayım? Ee, dur bakayım. Bu ayakkabıların fena değilmiş. Kaldır bakayım altını. Kaldır da bir göreyim. Hı hı. Güzel. Ayakkabılarını bırak git. Para bulup getirirsen ayakkabılarını alırsın, getirmezsen ayakkabıların benim olur. Başka çare olmadığına göre buyurun ayakkabılarım. İşte paran olmazsa rezil oluyorsun. İlim peşinde uğraşmaktansa para kazanmak daha isabetli değil mi? Bu ilim işinden vazgeçip para kazanmanın yollarını aramalı. İmam Ebu Yusuf bu kararını hocasına söyleyip izinle yanından ayrılmak istemiyor. Ancak İmam-ı Azam hemen hamamcının parasını gönderip Ebu Yusuf'un ayakkabılarını aldırmış. Aradan zaman geçmiş, Ebu Yusuf ilimde çok ilerlemiş ve gerçekten İmam Ebu Yusuf olmuş. Birçok talebe okutuyor, müşkili olanlara yardımcı oluyormuş. Ve hamamcının da başı bir gün derde girmiş. Hocam çocuğum yokken şöyle demiştim Bir kızım olur da onu evlendirme gününü görürsem Paha biçilmeyen bir çeyiz hazırlayacağım demiştim Elhamdülillah kızım oldu Şimdi evlenmek üzere e, Fakat ben bu paha biçilmez çeyizi nereden bulacağım? <gülüyor> Bunu bulmak çok kolay Ama önce bu medresede okuyan talebelere iyi bir yardımda bulunman gerekiyor e, Neden? Sen bilirsin o zaman gidip arabaya devam edebilirsin. Ey yapmayın hocam. Çok aradım, çok sordum. Bana bu konuda ancak sizin yardımcı olabileceğinizi söylediler. Gidebileceğim başka bir kapı yok. Öyleyse gelecekte senin gibi nice insanın derdine çare bulacak bu talebelere ne vereceksin? Ne gerektirse veririm hocam. Siz benim sorma bir cevap verin. <gülüyor> Al şu Kur'an-ı Kerim'i. Kızının çeyizine koy. İşte kıymetine paha biçilmeyen tek şey budur. Haa şimdi eski bir meseleye gelelim. Sen bir zaman hamamına giren bir talep eden parası yetişmeyince ayakkabılarını almıştın. <gülüyor> Fakat şimdi o hamam parasının bin mislini vermeye razı oldun. Hocam gerçekten haklıymış. Bana o gün şöyle demişti. İlim azizdir, sahibini de aziz kılar. Bir de insan kendini ve imkanlarını iyi bilmelidir çocuklar. Aczini de kabul etmelidir. Mevlana'nın Mesnevi'de aklettiği bir hikaye vardır. Ayakkabıcı ustası şaşı olan çırağından bir şey ister. Evladım şu içerideki rafta bir şişe var. Onu bana getiriver. Çırak şaşı olduğu için bir şişeyi iki görmektedir. Bakar rafta iki şişe var. Hangisini getireyim usta? Evladım, rafta bir şişe var. Onu al getir. E, bir olur mu usta? İki şişe var. Sabır ver ya Rabbim. Rafta iki şişe mi var? Evet usta, iki şişe var. O zaman şişelerden birini al kır, geride kalanını getir. Peki usta. E, şişelerden birini kırınca öbürü de kırıldı usta. Rafta hiç şişe kalmadı. Yine bunun gibi kulakları işitmeyen iyi niyetli bir adam... ...komşusunun hasta olduğunu işitir... ...ziyaretine gitmeye karar verir. Ben ağır işitiyorum... ...o ise hasta. Adamın sesi zaten zor çıkar... ...bağırmasını istesem olmaz... ...kendi sesini anlayamam ya... ...zaten hastaya sorulan sorularda... ...verilen cevaplar bellidir canım... Ben nasılsın derim o da ayıp olmasın diye iyiyim der. Ne yiyorsun derim o da bir yemek adı söyler ona göre afiyet olsun derim. Doktorlardan tedaviye kim geliyor derim o da bir doktor ismi söyler. İyi doktordur İsabet buyurmuşsunuz derim olur biter <gülüyor> hadi ben gideyim. Selamın aleyküm komşu Ve aleyküm selam komşu eh, Nasılsınız? Çok hastayım ölüyorum Oh oh oh çok güzel memnun oldum Bu adam dilimi Ölmemi istiyor benim Efendim ne dediniz anlayamadım Bir şeyler yiyebiliyor musunuz? Ya zehir yiyorum zehir Oh oh afiyet olsun çok güzel İnşallah iştahınız daha da açılır Tövbe yarabbi tövbe Tedavi için hangi doktor geliyor? Azrail geliyor Azrail Oh maşallah iyi iyi çok iyi bir doktordur İnşallah iyi gelir Yeter çıkarın şu adamı buradan <gülüyor> Ne, ne oldu? Neden bağırdı? Sancısı mı tuttu acaba? Hastanın yanında fazla kalmak... ...iyi değilmiş izninizle. Eh geçmiş olsun. Olaylar duruma, özelliklere ve imkanlara göre değerlendirilmelidir. Yoksa yanlış sonuçlara varılabilir. Eskiden iki arkadaş uzun bir yolculuğa çıkmışlar ve bir köye misafir olmuşlar. Ev sahibi bu iki arkadaşın sevgi ve saygısını, dostluğunu anlamak istemiş. Birisi ihtiyaç için dışarı çıkınca odada kalana sormuş. Eee arkadaşın nasıl? Memnun musun? İyi biri mi bari? Neyse amca öküzün biri İşte yanımıza kattık mecburen birlikte geziyoruz Hiçbir şeyden anlamaz Öküz dedim ya canım Öküz işte Vah vah işiniz zor desene Dışarı çıkan dönünce Bu sefer öbürü dışarı gider Bu defa da ev sahibi Gelene sorar Eee Beraber yollara çıkmışsınız Ne güzel Arkadaşından memnun musun? Nasıldır? Sorma amca ya, o eşeğin tekidir tam eşek canım uzun söze ne gerek var Vah vah işiniz gerçekten zormuş sizin Yemek vakti gelir sofra kurulur eh, Karnınız da iyi acıkmıştır hadi buyurun bakalım Allah ne verdiyse yiyelim Buyurun buyurun çekinmeyin Sofraya otururlar Hadi açın tabaklarınızı <gülüyor> Afiyet olsun bu, bu ne demek amca Benim tabağımda arpa var Ben yanlış görüyorum herhalde e, Benimkinde de ot var Siz benimle alay mı ediyorsunuz Niye kızıyorsunuz evladım Evet doğru görüyorsunuz Birinizin tabağında ot diğerinizinkinde de arpa var Doğru e, Peki biz hayvan mıyız e, Onu siz daha iyi bilirsiniz yavrum Benim o kadar ilmim yoktur Az önce biriniz birinize öküz bir diğeriniz de eşek dediniz. Eh ne yapayım ben de ikram edeceğim yemek... ...sofrada oturanların yapısına uygun olsun istedim. Bir bayram arefesinde... ...dul bir kadın yanında çocuğuyla... ...zengin bir hacının dükkanına girer. Mahcup ve... ...yüzü kızarmış bir vaziyettedir. Allah rızası için... ...biraz yardım eder misiniz? Yetim çocuklarıma bakamıyorum... ...kendimde çalışamıyorum. Baktım sizden yahu... Biriniz gidiyor öbürünüz geliyor Ben sizin için mi çalışıyorum Defol git Allah versin Hikayenin çarpıcı yönü şu Acının komşusu Yahudi bir tüccar varmış Ve tabii bu durumu görmüş e, Neydi hanım? Hacı size niye verdi? O, o benim büyüğümdür. Döver de kovardı. Sana ne bundan? E canım hemen neden kızıyorsun? Buyur benim dükkanıma ne ihtiyacınız varsa alın. E çocuğunuzda bayramlık elbisesi yok galiba. Ah, gelin içeri, gelin, gelin, Bizim elhamdülillah bir şeye ihtiyacımız yok. İşine bak sen. Aa, öyle demeyin hanım. İnsan insana böyle günde lazımdır. E geçin dükkanı hadi. Bakın neye ihtiyacınız varsa alın. ...eh ödeyebilirsiniz ödersiniz... ...izzetinizi de korursunuz... ...hadi girin içeri... Ödeme meselesi söz konusu olunca... ...kadın mecburen girer Yahudi'nin dükkanına... ...ve hiç ummadığı bir ilgiyle... ...karşılanır... ...beğendikleri elbiseyi giyerler... ...hesabı da bir kenara yazarlar... Allah sana gerçek hidayeti... ...gerçek imanı versin... ...bizi giydirdiğin gibi... ...seni de giydirsin... ...kendisine hakkıyla kul... ...Hazreti Muhammed'e ümmet eylesin. Cennet köşklerinden bahşetsin. Amin, amin. Dol ve yetimi dükkanından kovan hacı... ...o gece bir rüya görür. Kıyamet kopmuş... Kendisi de cennete girmiştir. Cennete gezerken muhteşem bir köşk görür. Bakar ki köşkün kapısında kendi ismi yazılı. İçeri girmek isteyince benim ismim yazılı olduğuna göre burası bizim. Dur bakayım içi nasıl? Ah giremezsin hacı. <gülüyor> Dur bakalım nereye gidiyorsun? Neden giremezmişim? Bu köşk benim değil mi? <gülüyor> ...düne kadar senindi ama dün bir başkasına devredildi. Üzgünüm. Ama nasıl olur? Tabelasında hala benim adım yazın. <Gülüyor> ah, rüyaymış. Aman Allah'ım. Ben bir hata ettim demek... ''Dün kovduğum o dul kadınla yetimini komşum giydirmiş, köşkü kaçırdık.'' Sabah olunca doğru komşusunun dükkanına gider hacı. ''Nasılsın komşu?'' ''Hayırlı işler.'' E, ''Hayır olsun hacı, e, sabah sabah bu telaşın ne böyle rüya mı gördün sen?'' ''Ne gördüğümü boş verdi. dün o kadınla yetimine verdiğin şeylerin tutarı ne kadar?'' Eee ne yapacaksın? Onların borcunu ödeyeceğim. Onların borcu yok bana. Etme komşu. Önemli bu benim için. İki mislini, üç mislini vereyim. Olmaz komşu bu iş öyle ucuz olmaz. Yüz mislini, bin mislini vereyim. Aaa söyletme beni komşu. Al bütün dükkanım senin olsun. Olmaz hacı olmaz. <gülüyor> o köş bu kadarcık mala satılmaz. O senin gördüğün rüyayı ben de gördüm ve Müslüman oldum. ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu'' ''O keşk düne kadar senindi ama artık benim, Rabbim gaflete düşürüp kaybettirmesin.'' ''Aman yarabbi ne söyleyeceğimi bilemiyorum.'' E, ''Zaten söylemekle kazanacağın bir şey yok şu an, ancak yapmakla kazanacaksın, amelinle kazanacaksın.'' Daha önce sana o köşkü kazandıran hangi güzel işlerse düşün onları yapmaya bak Cennetten başka köşk satın almaya çalış Allah'ın mülkü geniştir herkese yeter İşte böyle çocuklar. Bugünlük bu kadar yetsin ha? Allah kısmet ederse yine oturup konuşur, sohbet ederiz. Hadi şimdi hep birlikte bu hikayelerde geçen güzel insanların, onları bize aktaranların, istifade ettirenlerin, peygamberlerin, velilerin, Muhammed ümmetinin ruhlarına birer Fatiha okuyalım ha. Ne dersiniz? Osmanlı Yayın Evi sundu. Çocuklara Dini Hikayeler Sayın dinleyiciler, bir kaset daha edinmek istiyorsanız lütfen yayın evimizden isteyiniz. Maddi ve manevi çoğaltmakları yalnız yayın evimize aittir. İstim Osmanlı Yayın Evi Ticarethane Sokak numara 14 bölü 2 Sultanahmet İstanbul Telefon 528-17-71 511-86-26 Sayın dinleyiciler Yayın evimizin diğer kasetlerini dinlediniz mi? Şimdi kasetlerimizin adedi 32 oldu Hepsi birbirinden güzel diğer kasetlerimizi de mutlaka dinleyiniz